Hatme, tevecüh sohbet anlarında rabıtanın usulü ve keyfiyetleri. Hatmede, hatme eden zat, 110 taşlardan 10'unu ayırır. Küçük hatme yapıyorsa, sükut halinde şeyhini omzu üstünde bir nurani çadır olarak tasavvur eder. Rabıtası sükut halinde 1-2 dakika devam eder. Kalpte bir muhabbet olur olmaz, oturanların adedine taksim ederek 100 taşı dağıtır sukut halindeki rabıtasına devam eder. Diğerler aynı rabıtayı yapmakla taşların dağılması anında Allah ve Resulullah'tan gelen feys hatme edenin zatında kemiyetleşmiş dağılıyor. Üstadı hatme edenin yerine koyar. Yahut üstadın kendisi hatme ederse kalbinin üst köşesinde bir delik tasavvur ederek üstadın kalbi hizasında hazırlar. Şu anda gafletim olsa Herkes feyz alır. Ben mahrum olurum diye inançla feyzin celbedilmesine üstada yalvarır. Kalben medet ister. Üstadın kalbinden kendi kalbine ince bir duman yahut su yahut beyaz bir ip halinde feyzin geldiğini tasavvur eder. Hatme eden imam, estağfirullah derken bir taraftan dil ve kalbi birleştirerek istiğfara devam eder. Diğer taraftan tövbe niyeti ile rabıtaya devam eder. Bu keyfiyetle kalbi uyanık olanlar nisbet kokusunu duyarlar, görürler de. İmam ayırmış olduğu altı taşı sağdan altı kişiye Fatiha'nın okunması için verir yahut evvelden işaret eder. Rabıtaya devam ettikleri bir halde altı Fatiha'yı okurlar. İmam da bir Fatiha okur. Bununla yedi Fatiha tamamlanır. Fatiha adedine dahil olmayanlar yalnız rabıtaya devam ederler. İmam Fatiha'nın akabinde salavat-ı şerife emrini verir. Rabıtanın devamı ile herkes elindeki taşların adedince salavat okur. İmam, ''Ya baqi entel baqi'' diye beş kere tekrarlar. Herkes kendi elindeki taşlar adedince, ya baqi entel baqi. Kef harfi ile değil, kaf harfi ile demekle beş tamamlarlar. Sonra imam okumadığı halde Fatiha-i Şerife der. Solunda yedi kişi Fatiha okur. Sonra salavat-ı şerife diye imam söyler. Yine herkes elindeki taşlarıyla salavat okur. Taş kabını sağındakine verir. Herkes elindeki taşı o kaba koyup arkadaşına teslim eder. İmam silsileyi okur. İmamla birlikte herkes, saadatlardan kutupların, rafsların ruhları haberdar olup gelirler, diye isimleri geçtiğinde, kudüsesi ruh der ve şefkatlerini, feyizlerini talep eder. Silsileden sonra imam bir ayet okur. Estağfirullah dediğinde, başlangıçta olduğu gibi 25 kere, Estağfirullah der ve dağılırlar. Biz 500 kere Ya Baqi Entel Baqi tarif ettik. Bundan başka isimler de olabilir. Büyük hatmede oturmadaki keyfiyet de şöyledir. Yine küçük hatmedeki rabıta ile rabıtaya devam ederek imam 110 taştan 10 büyük taşı ayırır. Sonra 100 taştan 19 yahut 21 taşı ayırıp eline alır. Halkadan birisi tam mukabilinde oturur. Estağfirullah emrini verir. İmamla birlikte altı kişi sağ tarafından taş almak işaretiyle Fatiha okur. İmam geri kalan 81 ve 79 taşları dağıtıcıya teslim eder ve işaret verir. Dağıtıcı imamın sağından itibaren elem neşrah leke bilip eline açana süratle taksim eder. Yerine gelir oturur. İmam salavat emrini verir. Herkes elindeki taş adedince salavatı şerife okur. İmam elinde tutmuş olduğu 19 veya 21 taş adedince salavatına devam eder. Elem neşrah leke emrini verir. Kendisi okumaz. Elindeki taş adedince salavatlarını tamamlamaya çalışır. Salavatlarını bitirdikten sonra taş dağıtana işaret eder. Taşlarını eline verir. Dağıtıcı, imamın solundan itibaren o taşları eli açık ve ihlası bilenlere verir. İmam, yüzün dışındaki on büyük taştan birisini alıp kaba veya eline koyar. İhlas emrini verir. Herkes elindeki taşla ihlas okur. On kere imamın tekrarlamasından ve cemaatin okumasından bin ihlas tamamlanmış olur. El işareti ile yedi taşı dağıtıcıya verir. Dağıtıcı soldan yedi kişinin eline verip alır. Tekrar yerine döner. Dağıtıcı yerine otururken İmam Fatiha emrini, sonra salavat emrini verir. Bitiminde imamın işareti ile dağıtıcı taşları toplar. Süratle yerine oturur. İmam da silsileye devam eder. Herkes gözü kapalı olduğu halde şeyhine yalvarır. Hazır olan ruhânilerden istimdat ister. Ayet ve istiğfardan sonra gözlerini açar ve dağılırlar. Bu rabıtanın aynı zamanda sohbetlerde de faidesi çoktur. Hatmede başlangıçtan evvel sonuna kadar kalbini üstadından bir an ayırmaz. Şeyh Fethullah Verkanisi Kutsesi Ruhu şöyle buyurur. Sohbet ve hatmelerde eğer müntesip üstadın huzurunda ise bir dilencinin bir sultanın huzurunda el açtığı gibi Kendisi de üstadın huzurunda kalbini açar. Üstada yalvarır. Üstad tarafından bir şey verildi ise cezbe ve halini tutarak fazlasını talep eder. Verilmedi ise nefsinin kusurundan bilsin ve ümitsiz olmasın. Üstadın gıyabında ise hatme ve sohbetten evvel var gücü ile kalbine yönelir. Evvelden tarif edilen rabıta keyfiyetinden birisi ile üstadına yönelir. Hatmede okunan saadatların ismi geçerken, saadatlar, eczacı ve hekimler gibi hastalara lüzumlu olan her çeşit ilaçları dağıtırlar, diye inanmakla elini ve kalbini açar, ister ve dilekte bulunur. Kıraat ve rabıta ne kadar kuvvetli olursa, o kadar şefkat ederler, İnancı ile kalben yalvarır. En güzel rabıta, büyük, nurani, her tarafı kuşatmış, Birbirinin içine girmiş nurları tasavvur etmek ve ondan kalbe feyzin gelişini itikat etmek keyfiyetidir. Bunu yapamayan şöyle tasavvur eder. İsmi okunan saadatlar hep hazırdırlar. Üstad yüksek bir tahta oturmuş, suretinden nur pırıltıları, kıvılcımları, kalbinden ve diğer latifelerinden göğsümdeki olan kalp, ruh, sır, hafa, ehfa ve nefsi natıkalarıma akseder. Akşam ve yatsı arasındaki rabıtalarda da aynı keyfiyet muteberdir. Hülasa, her zaman mürit gözünü kapattığı vakit üstadın kemalatını veya suretini mücerret bir nur ve kendisinin o nur ile kuşatıldığını tasavvur eder. Teveccühün keyfiyeti ve rabıtası Teveccühde halka halinde oturulur. Yerleşmeyenler halkanın ortasında birbirine sırt vererek oturur. Oturur oturmaz, müntisip kendisinin günahlarını göz önüne getirerek, kalbinin günahların tesiriyle parçalanmış, siyahlaşmış ve nihayet hastalanmış olduğunu tasavvur eder. Kendi kalbinin şifası için oturduğuna inanır ve şöyle tasavvur eder. İsa aleyhisselam, kör, topal, sağır ve envayi çeşit hastalara şifayı Allah'tan dileyip, Kendisi de vesile olduğu gibi, Üstadın da yanında envayi çeşit dermanlar vardır. Biraz sonra gelir. Hastaları muayene eder. En faideli ilaçlarla onları tedavi eder. Ben de bir müflis, bir hasta, dört gözle onu bekliyorum. Müflisliğini ve hastalığını nazarı itibara alarak üstada yalvarır. Şiddetli yalvarır. Üstad içeri girerken muazzam bir sukut halinde, kalbi üzerinde durur. Gözleri kapalı olduğu halde, hastaların İsa aleyhisselamı görüp de sevindikleri gibi sevinir. Kalbini ve hastalığını üstada arz etmekle, üstadı mukabilinde veyahut başının üzerinde mülahaza eder. Kalp gözü ile de, güneşten daha parlak bir nurani keyfiyeti ayrıca düşünür. Rabıtanın dışında olan ve güneşten daha parlak meşalenin, sol memenin iki parmak aşağısındaki kalbine nüfuz ettiğini düşünür. Yani mürid, sanalberi şekilli, eşit, çam kozalağı biçimli, sol memenin iki parmak aşağısındaki kalbi hayvanisinden başka, bir de nurani ve bedeni kuşatmış, başı kalbin üzerinde olan kalbi insaniyi de tefekkür eder. Fakat kalbi insani çok aydın olduğundan dolayı, ancak saadatların himmetiyle ve üstadın vasıtasıyla görülebilir. Teveccühte otururken onun da müşahadesini mürit talep eder. Şeyhinin huzurunda ve sohbetlerde bu rabıta son derece faideli olur. Bu keyfiyetle rabıtayı Şeyh İbrahim Çokreşi Hazretleri Piri Tahiden nakletmiştir. Şeyh Fetullah Verkanisi de teveccühteki rabıtayı şöyle tarif eder. Rabıtada maksat huzur ve istimdadı celbetmektir. Mürit teveccüh olacağı gecede sekiz adabı öğrenir. İstihare yapar, yatar. Tarikat tazeleyen teveccühe kadar konuşmaz. Teveccüh olunacak günde sabah namazından teveccühün sonuna kadar yemekten sakınırlar. Teveccühden biraz evvel istihare eden veya rüya gören imkan bulursa hallerini üstada arz ederler teveccüh adapları öğretilir. Müntesipler, teverrükün aksi üzere diz çöküp halka halinde otururlar. Acemiler ise ayrı bir halkada otururlar. Onlara şu talimat verilir. Sol memenin iki parmak altında, çam kozalığı şeklinde bir parça et var. Her hayvanda olduğu gibi insanda da vardır. Üst tarafı ülbi, alt tarafı suflidir. İçi boş hatlar halindedir. Aslı maddedir. alem emirden, ona bağlı latif bir cevherden kalbi insani vardır. Kalbi insani'nin ilk makamı arştır. Allah'ın tecelli ve azametinin istilasına mahaldir. Kalbi hayvaninin içinde konulmuştur. Kendisi çok büyük ve geniştir. Hatta arşı bile kuşatır. Bazı ehli tasavvufun sözünde la yesauni erdi ve la semai ve lakin kalbul mu'mini. Yer ve gök beni kuşatmaz. Velakin müminin kalbi beni kuşatır şeklinde bir hadis nakledilmiştir. Aslında bu söz hadis değildir. Şeyh Abdullah Tüsteri Hazretlerinin ilham yolu ile Allah'tan naklettiğidir. Bu kalbin aslı alemi emir olduğundan İntibahı kastedilen bir kalptir. Başlangıçta yeni başlayanlara bu kalp gizlidir. Ancak onlara bu kadarcık tarif edilir. Bu kalp zor riyazetler, halis ve çok amellerle müşahade edilir. Salik teveccühde bu kalbe mukabil olan kalbi hayvaniye basiretle yönelip bakar. Bu kalbin nurunun ancak günahlardan tutulmuş olduğunu Nefs ve şeytanın müdahalesinden yarıldığını tasavvur eder. Günah nispetinde bu kalp nuraniyetten karanlığa girmiş ise de üstadın nefesi ve eliyle temizlenir, açılır diye inanır. Üstad teveccühe girdiğinde beraberinde lokman hekimin tıbbı İsa aleyhisselamın duası vardır. Bir gözle üstada bir gözle kalbinin yaralarına bakar. Teveccühte oturan arkadaşlarından istimdat ister. Kendisinde üstadın ücreti olmadığını itiraf ederek büyük bir dertleşme ile üstada yalvarır. Üstadın sesinin gelişinde ferahlanır, lezzetlenir. Mecnun'un, Deyla'nın sesiyle lezzetlendiği gibi lezzetlenir. Üstada karşı kendini korku ve ümit arasında bulundurur. Kendine teselli verir. Şimdiye kadar nefsimin emri altında ve isyanda olduğum için ben nerede, Allah'ın afuvu nerede? Fakat şimdilik nefsimin esaretinden kurtulup, Allah'ın dostlarından bir dostun tasarrufu altına girdim. Nefsimden dolayı uzağım. Fakat evliyanın duası en büyük sığınaktır. Himmetleri hazırdır. Onların ruhları enbiya, melekler ve ashabın ruhları ile birlikte hazırdırlar. Hazır oldukları için de Allah'ın tecelliyeleri teveccüh mahallini kuşatmıştır. Kendisi kalbi gafil olduğundan, bu meclise layık olmadığını düşünür. Kemali edeple inler, feryat eder, nefsini yok eder. Var gücü ile üstadın sesini ve gelişini bekler. Hiçbir an gaflete girmez. Üstad karşısına gelinceye kadar böylece devam eder. Üstad karşısına gelir, yüzüne üfürür. Ellerini omuzlarına koyar. Salik ağlar, inler. Bu devletin ve bu büyük saadetin lezzetini talep eder. Korku ve ümidiyle beraber sevinir. Üstadın nefesini içine çeker. Nefesinin, nur nispetinin kalbine girdiğini tasavvur eder. Üstad nefesini aldığı zaman, Üstadım kalbimin içindeki acıyı, gafleti, karanlığı, nefesi ile çekti diye sevinir. Üstad gittiği zaman himmetini diler. Ziyadesini talep eder. Kalbinin şifa bulduğuna inanır. Teveccühten sonra da bu temizlik üzerinde sebat etmeyi azimler, diye buyurmuştur. Asıl itibarıyla rabıta, suri ve manevi olmak üzere iki suretledir. a. Müntesib'in, üstadın beşeri olan suretini, aydan parlak bir şekilde karşısında bulundurup, su veya duman şeklinde feyizin onun iki kaşları arasından kalbine gelip, Umum bedenini kuşattığını tasavvur etmesidir Eğer kalbine ve diğer latifelerine gelişini tasavvur etmeye muktedir olursa Daha faidelidir Bu keyfiyete Rabıtayı ittihat ve seraya'n ismi verilir Bu keyfiyetle her zaman rabıtada bulunan Daha erken muhabbetin galibiyetinden Mahviyet ve fena makamına girer Buna Suri Rabıta denilir Bidayette hayali, nihayette hakiki olur. B. Üstadını keyfiyetsiz, mücerret büyük bir nur olarak tasavvur etmek ve kendinden geçinceye kadar, diğer tabirle fena buluncaya kadar tefekkür etmektir. Bir billurda su sereyan ettiği gibi, bu keyfiyetle rabıtadan dolayı şeyhin ruhaniyeti de salikin bedeninde sereyan eder. Başlangıçta bu zordur. Sonunda çok kolaydır ve hakiki olur. Hülasa bunu tad etmeyen idrak edemez. Evla olan beyat zamanında gusletmeyenleri hatme ve tevecühlerden çıkarmak ve kendi şeyhinin teveccühü dışında kimsenin tevecühünde bulunmamaktır. Gavsi Hizaniye, Pir-i emir böyle gelmiştir. Fakat Mevlana Halid'in diğer mensupları hatmelerde, Tövbe anında gusleri ayet etmediklerinden, yabancıların da oturmalarına ruhsat verdiler.